Elhamdülillah Ve salatu ve selamu Resulillah Değerli dinleyenler Ya 10 yıl önce Veya 20 yıl önce Bilemedik 50 yıl önce Hepimizin adı çocuktu Çocuktuk Büyüdük Büyüdük Çocuk sahibi olduk İmkan olsaydı da Doğduğumuz günden Bugüne kadar Hayatımız filme alınmış olsaydı Bizde o filmi şöyle bir 10 dakika içinde hızlıca seyretme imkanımız olsaydı doğduğumuzdan bugüne kadar olan hayatımızı seyretmek bizi delirtebilirdi çocuğuna bakan bir göz eğer dün çocuk olduğunu hatırlayamazsa o yavrum dediği çocuğunu heder eder. En iyi baba, en iyi anne kendi çocukluğunu unutmayan baba ve annedir. çocuğuna karşı gösterdiği annelik ve babalık sertliğini kuralları kendi annesi ve babası ona gösterirken ne kadar hoşlanıyordu ne kadar hoşlanmıyordu insaflı her insan bunu düşünmek zorundadır. Hani Genç gelinler Kaynanalarından Gördükleri Kabalıkları Aşırı sert kuralları Lanetleye lanetleye Bir gün kaynana olunca Aynı şeyi yapıyorlar ya Bizim Annelerimiz ve babalarımızın ya da onların yerinde olan didelerimizin, nenelerimizin çocukken bize yapmış oldukları şeyleri o gün protesto ettiğimizi bildiğimiz halde koca sakallı dedeye onları yakıştıramadığımız halde bir de hacı bana ne yapıyor dediğimiz halde kendimiz hacı olduktan sonra aynı şeyleri yapmaya kalkarsak vicdan, akıl, mantık, adalet, ibret kelimelerini sözlüklerimizden çıkarmamız gerekir. Biz dün çocuk olduğumuzu unutmadan bugün çocuk büyütmek zorundayız. Asla çocuklarımızı Şeytanın kucağında serbest bırakıp heder etmeyi anlatmıyorum. Çocuklarımızı başı boş bırakalım demiyorum. O da bıçağın öbür kesen tarafı zaten. Ama annelerimizin sapredilebilecek bir şeyle. Sabretmeyip bize nasıl beddualar ettiğini hatırlayıp sabrın kıymetini bilmiş olmamız lazım. Babamızın tokadı değil, kaşlarını çatmayı bile hak ettirmeyecek kadar küçük bir şeyden dolayı bizi harca nasıl dövdüğünü hatırlamamız lazım. O zaman neredesin ey merhamet diye bağıran çocuk sen değil misin içinde? Bizi babalarımız okutamadı, okutmadı diyen baba sen değil misin? Biz okuyamadık diyen anne sen değil misin? Okuyamamışım, Kur'an tanıyamamışın. O acıyı hissetmiş anne ve babanın bugün evladına okutmak, ahlak vermek, insanlık vermek açısından nasıl davranması gerektiğini kestiremeyecek bizi. Doktor bile hastalar üzerinde yaparak, bozarak doktor oluyor. Marangoz on defa, yirmi defa yanlış yere çaktıktan sonra doğru çivi çakmayı öğreniyor. Her şey yaparak, bozarak, görerek öğreniliyor. Biz üzerimizde yapılan yanlışları kendimiz doğruyu yapmamız için iyi bir eğitim malzemesine çeviremezsek. Bizim geçmişimize yazıp geçirdiğimiz yıllara dün çocuktun, bugün çocuk dövemez dövünce hiçbir şeyin düzelmediğini anlamış olman benziyor. sabırsız annenin sadece kendisine zarar verip kanser olduğunu sinir tüpü olduğunu gördün sinir sistemi bozulmuş bir annenin kızı olarak sen niye şimdi kendi sinir sistemini bozuyorsun? Kardeşler, sadece teşbih yapmak için sadece iyi anlaşılsın diye örneklendirmek için söylüyorum. Dinin bir boyut yok. Bir insan Kabe'ye gidiyor. Beytullah'ı görüp Müslümanlık nedir nasıl? kabede adam olmamış. Başka yerde nasıl olsun diye biz onu bir kenara itiyorsak, annesinin, babasının, dedesinin, nenesinin, dayısının, komşusunun, yengesinin çocuklar üzerindeki hatalarını ve çocukları nasıl yanlış yetiştirdiklerini ablasında, abisinde, kendisinde, yeğenlerinde defalarca gördüğü halde çocuk yetiştiremeyen, çocuklar nasıl davranılacağını bilemeyen annemler olan Kabe'ye gidip adam olup gelemeyebilir. Bunun dini boyutu yok. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben kendim kolaydır. Annemin beri. Bana şeker verdiklerinde nasıl mutlu olduğumu iyi hatırlıyorum. Küçük bir yaramazlığından sonra karı kocu birleşip bana nasıl uçumlandıklarında ne kadar sinirlerimin kendine olduğunu çok iyi hatırlıyorum. dakika dakikanık da oyunum kaldı. Bırakın oynayayım dediğim anda sadece onun yatma keyfi vakti geldiği için koyuncaklarını tepetakla paltından zorladın. Yat çabuk diye uykum gelmediğin anda beni yatağa yatırdıklarında nasıl sinirlenmişti nasıl yastığı ısırıyordum bunu hatırladığım anda misafir geldiğinde senelerdir görmediğim emsalim bir çocuğu gördüğüm için ufak tepe kerevanslık yaptığımda iki laf bizi diye misafirin yanında Beni altına aldığı için annem, babam, dayım, dedem misafir çocuğun yanında mahçup olduğum için o anılıktan, babalıktan, dayılıktan silip içimden lanetler ederek onun bütün değerlerini yok sayacaklara gözümden düştüğünü bildiğim halde sevmedim, hoşlanmadım. görünce midem bulanan bir çorbayı sadece o gün evmenin üstünde o vardı diye yemezsen bayan versin diye esin çorbası gibi, köle çorbası gibi, gardiyan gibi önüne koyduklarında o çorbayı nasıl miden bulandığını onu yiyecek yerde dilimi ısırdığımı numaradan karnım ağrıyor diye sofradan kaçtığımı hatırladığım halde bir gün kazara annem çişini yap, öyle yat dediği zaman kazara çişini yapmadan, yaptığım için yatağa kaçırsam da kaçırmasam da bir torban muslu laf, lanetli bedduanı kulağıma işletmeydi. Keşke yaratılmasaydı da, bana böyle bağırmasalardı diyecek kadar, İçimden kar olup, hayata, çocukluğa her şey lanet ettiğini iyi hatırlayan birisi olarak, bir de bu hatıraların üzerinden 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, koca bir hayat bana deneyim olarak Allah tarafından sunulduktan sonra, Allah'ım bana rüzvetti, beş yaşındaki bir çocuğa aynı işkenceleri, aynı gardiyan mantığını, aynı destolu, aynı hüdürlüğü, aynı şerfi, kabalığı yapmaya kalkarsam, niye çocuğu zaman bozuyor diye bir edebiyat yüptürürüm ki ben kendi kendime. Bu çocuk benim elimde bozuldu. Hatalarını tekrar ederek bu çocuğu bozdum. Halbuki benim babamın, annemin, onun babasının, onun annesinin çok haklı bir mazereti vardı. Kültürleri yoktu. Arkadaşları öküzler, ineklerdi. Akşama kadar onların peşinde dolaşıyorlardı. Gazete okumuyordu, kitap okuyamıyordu, okuma yazmaları yoktu. Ne bahs dinliyordu, ne konferans dinliyordu. Bilebildiği şey. Kamçısı, sopası, dayak, küfür, dövüş. Köy kahvesinde de onu duyuyordu. Canin bölümde de namazdan sonra onu duyuyordu. Kültürü oydu. Ben onların hatalarını gözlerimle görmüş üstelik de on yaşına gelmeden, henüz erkek miyim, kız mıyım, bunu bile kestirecek olgunluğa gelmeden Baba böyle olmaz, ana böyle olmaz. Beden evlenir şöyle yapacağım. Ben baba olursam böyle yapacağım, ana olursam böyle yapacağım diye. Henüz, henüz analığın, babanın ne olduğunu bilmediğim günlerde bile daha iyi ana olacağıma, daha iyi baba olacağım. edebiyatlar yaptığımda, kendi düğünümü bile on yaşında sırf bu yüzden, bu yanlışlıklar yüzünden, kendi düğünümü bile hayal ettiğim halde elli yaşında, elli beş yaşında, Köyde babamın yaptığı hatayı on katlı apartmanlarda şeydün ortasında yaparsan ve ben benim kabaldığım yüzünden, ben anne olarak kurçumduğum yüzünden, ben anne olarak sır komşular çocuğuna sahip olamadı demesin diye çocuğuma azarlarsan, çocuğumu benden soğutursan, sır ben akşam rahat televizyon seyrediyorum çocuğu hapishanede gardiyanın önündeki mahkum haline getirirsem ben haber izlerken ben uyurken ben arkadaşlarımla telefonla konuşurken eve misafir gelmişken başım yorgunken işten gelmişken, otururken yol candan batarken, konuşmasını yasaklarsam oynamasına sınır getirirsem beş yaşında çocuğu Oynatırken 60 yaşında adamın tatmin şartlarında göre oynatırsan. Parka götürdüğüm çocuğu düşürdüm oğlum geri gelelim diye 10 dakikada geri getirirsin. Sonra da biz öyle eskisi gibi sıkıştırmıyoruz çocuğu. Parka götürüyoruz diye iyi bir yalan söylersen çocuk benim elimde safa sağlam bir tür harikası, Allah'ın sanatı olarak benim kucağıma konmuş çocuk Terörist olduğunda, anne ve baba tanımadığında, vatan tanımadığında, din tanımadığında, Allah'tan korkmadığında, bunu illa Yahudi bozmuş olması gerekmez. Hemen siyonizm değil katil. Namaz kılan ama çocuğuna siyonist kafasıyla davranan anne ve babadır buradaki bir insan kendi evladına tahammül edemedikten sonra. Dokuz ay karnında hiçbir dinlenme şartı olmadan her türlü zorluklara katlanarak dokuz ay karnında beklettiği çocuğun dokuz dakikalık oyununa sabredemeyen annenin kimseyi kimseye şikayet etmeye hakkı yoktur. Akşamlar ağır yalca askeri ücretin bedeli olarak katlanan tam gürültüsü gibi gürültülerin arasında çalışırken yapsız duruşu makineleri demeyen sadece ayın sonundaki askeri ücretin hatırası. Yüzlerce makinenin ortasında çalışırken ses çıkarmayan baba oyuncağı iki defa fazla oynadı diye patlattınız başımı dediğinde bu söze kimi 50 bin vat elektrikle çalışan motor senin başını patlatmadı da 5 yaşında çocuk nükleer çocuk olsa senin başını nasıl patlattı? Nasıl patlattı? Eve dinlenmeye gelmiştin değil mi sen? Bu televizyonun sizi 5 kat aşağıdan duyuyor. Niye başını patlamıyor senin? Demek ki biz Allah'ın saba saba bir bıçağı her gibi, kucaklarımıza koymuş olduğu çocuklarımızı kendi elimizle bozuyoruz. Çocuklarımızı delirtiyoruz, hırçlık yapıyoruz, söz dinlemez yapıyoruz. On yaşında bir çocuk, annesi ameliyata gittiği halde, ağlamıyorsa annem ameliyat oluyor diye, o kadın o ameliyat masasına gitmeden o haline ağlasın. Bir çocuk annesi ameliyat olurken niye ağlamaz? Annelik on senede kaybedilir mi? On yaşında annelik ruhunu kaybetmiş bir çocuk. Otuz yaşına geldiğinde annesinin davranı acezeye bile götürmeye vakit bulmayacaktır. Bir baba on yaşında on beş yaşında çocuğunun yanında diş ağrısından veya herhangi bir ağrıdan dolayı uyuyamadan sabahlarken çocuğu mışıl mışıl uyuyabiliyorsa babasının ağrısı eğer çocuğun uykusunu kaçırttırmıyorsa o ağrıdan daha büyük ağrı o babayı bekliyor diş tamir ediyor dolgu yapılıyor yenisi takılıyor plastikten porselenden her şeyden diş yapılıyor ama o çocuk tamir edilmez bir Kardeşler, biz doğurduğumuz ve Allah'ın emaneti olarak evlerimizde besleyip büyüttüğümüz yavrularımızın ne tarafta döndüklerini bizden yarın Allah'ın huzurunda ne soracaklarını emanetin sahibi olan Allah'ın bizi hangi muhasebeye tutacağını çok iyi düşünmek zorundayız. Net ve kesin bir kura soydu üzerinde anne ve baba tahribatı bulunan tekrar edeyim, üzerinde anne ve baba tahribatı bulunan ne demek anne ve baba tahribatı annelik şefkati babalık merhametini arızalı görmüş anneden dayak girmiş babasını tebessüm ederken görmemiş telefonla konuşurken babası soru sorduğu için kulağına asılmış. Böylece anne baba tahribatı görmüştü çocuk. Bu şartlarda buluğa sonra ona değil Kur'an-ı Kerim'i 104 kitabı sunsanız bile ümmetin beklediği adam olarak onu devreye sokamazsınız. Bu tahrib edilmiş kardeşim. Nasıl çocuklar Beş yaşındayken havale geçiriyorlar. Işte çocuğu on dakika doktora geç götürüyorsun. O ateşli ateşsiz havale anında belli küçücük bir talimat görüyor. 60 yaşında o çocuk o hastalıktan bir daha kurtulamıyor. İnceliyorsunuz bu çocukken melencik geçirmiş diyor. Ateşi yarım saat geç düşürmüş. Nasıl ateş arıza bırakıyor. Anne baba tahmibatı da çocuklarımız da ölümceye atamayacakları bırakıyor. Allah çocuk büyütmek kolaydır. İki bağırmakla, üçte bahçeye salmakla çocuk büyütülüyordu da şehitlere ve gazilere bedava vermedi cenneti annelerin ayağının altına niye koydu sadece çocuk doğurdukları için Ömer Ömer oldu Ebu Vekir Ebu Bekir oldu da ölürken cenneti garanti bilemedi bir anne bir çocuk büyüttüğü için Allah ayağı. nene öyle şeylere katlanıyor ki bu Uruk'ta şehit düşmüş filan muharebede cihad etmiş bir gazinin bir şehidin yaptığına muhabir iş yapıyor. bütün Müslümanlar olarak yeni lesni yetiştirmemizin <gülüyor> özel okullar Kur'an kursları imam hatiplerle değil kendi evlerimizde olacağını aldığımız gibi biliyoruz. Bir furya çıktı. İşte çok çocuğun olursa yetiştiremezsin. iki tane oldu mu? Hepsi dünya çapında oluyor zaten. İki çocuklular daha fazla deviyorlar, daha fazla pete alıyorlar. Hayır, 20 tane de olsa, bir tane de olsa sabırsızsan senin yapacağın iş yok. Çocuk yetiştirmenin en büyük cihad Allah'ın en çok razı olacağı ahmetlerden birisi olduğunu bilmiyorsan sen sen plastik bebek bile bakar. için. Ancak elimde benim odamda çocuk doğacak, benim evimde büyütülecek hocalar, öğretmenler sadece cilasını yapacaklar ona öğretmen, hoca cilacıdır, o kalı sen vereceksin yapar şekli sen vereceksin mücahit mi, öbrek mi hain mi vefalı mı, bunu sen şekillendiriyorsun sonra senin şeklin filan hocanilerinde, filan öğretmenlerinde renk alıyor. O kadar. Kardeşler, hiçbirimiz çocuklarımızı özellikle çocuk yapmayı düşündük, kararlaştırdık. Bu ay çocuk yaptık. Beyefendi hazır ile gömdülüğe alışmışız, mobilya deli deyince deli olmuş ya niye biz çocuklarımızın bizden bin defa adam olacağın yok senin, serseri kaç kere temin etsin sana seni çağırdım mı kendin demedin mi bak bundan 20 defa çağırdın sağır, hala gelmedin bu sözü bir çocuk bir anneden, bir babadan bir senede kaç defa duyuyor Allah Deçekten hafız ne zamandan bir Hala mu be Hala mu be, be. Financan'ın çocuğu evlendi Senin arkadaşların çocuk oldu Sen hala akıya daha işliyorsun Diyen anneyle Sabah geldiğinde O yavrumun tanına Sen bir yere kapacağın yoktur buna Sen de inşallah bir gün mücahit olacaksın Utanma yavrum Adile çaktırmadan git banyada değiştir diyen Aynı anamdır aynı Aynıdır bunlar Aynıdırdır birisi oğlunu kaçına benzesiyor on beş yaşında çocuğa hala adam olmadığını söylüyor belki de hiçbir şekilde sevmediği komşusunun çocuğuna mı benzesiyor <gülüyor> çocuğu hayatta nefret ettiriyor <gülüyor> sana akşam şuraya ne demedim mi sen zaten kimin bozuk doktorlarla senden bıktın sen hayvansın zilk olmasaydın böyle diyen anneyle yavrum merak etme sen sakın anne duymasın, babanı duymasın, çok bakayım diyen anne ayrıdır. Bu iki annede de çocuğun eline düştüğü zaman hangisi annesinin kişinin iğrenicek, hangisi iğrenmeyecek acaba? Hangisi? <gülüyor> Çocuk iki yaşından itibaren hatta bir yaşından itibaren değil annesinin beddualarını bağırıp çağırmaları, sen tut ben burayım babası diye edebiyat, iyi polis, kötü polis bu buharif. Bunu bırak. <gülüyor> Annesinin çapık kaşlarını, babasının pala bıyıklarının kıvrılışını bile çocuk bin yaşından itibarını hissediyor. Biz keşke dün çocuk olmasaydık bugün haklı olurduk bu işleri yapmanda. Dün çocuk olduğumuz anda... Biz de yataklara işlediğimiz halde, biz de akşam karanlık basmadan gel dendiği halde, gece yarısı kadar sokaklarda oynadığımız halde, biz de komşulara zarar vermediğimiz halde, komşunun köpeğinin kuyruğundan bağlayıp ağaca bağdirdiğimiz halde, biz de bu yaramazlıkların ağrısını yaptığımız halde, şimdi evliya olarak dolduğumuza inanıyoruz. Biz böyle miydik? Sen internet görmüş müydün? Sen böyle miydin? Ne gördün de böyle olacaktı? Senin köyünde bir tane radyo vardı muhtanın orada O radyoyu da sen dinleyemiyordun zaten Ne durmuştun da neye namaz olacaktın. Senin köyünde yirmi tane dal, üç yüz tane de çam ağacı var Sen o ağaçtan ağaca atlıyordun Akşama kadar ayılarla dağlarda dolaşıştırıyordun Sana Allah onu imkan olarak vermişti Sen gökyüzü, ağaç ve dereden başka bir şey görmüyordun Akşam eve yorgun bitkin geliyorduk. Biz her akşam basmadan gelirdik, Mışıl mışıl yürüdük, hırt edemezdik. Ne yapacaktın akşama ölen baban sana? Yarın roman kodun taşıttırmıştı zaten. <gülüyor> Ayak tutacak halin mi vardı evde yavancılık yapacaktın? <gülüyor> Kardeşler, şu çocukları şeytana vermeyin Allah'ım zarısı için. Annesinden soğuyan her çocuk şeytana hazır arayıp. Babadan soğuyan her çocuğun ilk sığınacağı yer şeytandır. Sen çok taşlarını çatırıp da böyle sert bir general gibi eve girdikçe şeytan kız kıs, kıs gülüyor. Sana teşekkürlerimi sunuyor, zahmetsiz ona gönderdiğin için geliyor. Akıl nerede? Mantık nerede? ibret nerede? Bizim zamanımızda ne var? Evet, senin bir hiçbir şey yok. Diyor. Sen ilk defa İstanbul'a, ilk defa şehire gittiğini hatırlıyor musun? Sen ayakkabımı görmüştün. Sana da o zaman senin de beş defa ayakkabı alıyor musun? O hayat bir başka imkanıdı. Bu hayat başka bir imkanıdı. Kardeşler, dün çocuktuk. Eğer bugün çocuklarımıza kültürümüzü, deneyimimizi Kullanır, sabreder, muamele yapamazsak hala çocukuz biz. Çocuk büyük adam veya küçük adam demek değil. Hayatı anlamış anlamamış insan demektir. Neden bu çocuktur kusuruna bakılmaz deniyor? Daha bir şey bilmiyor ondan. Sen hala bir şey bilmiyorsan hala bir şey bilmiyorsan hala kusur demektir. Tıraş olman çok bir şey değiştir Hepimiz bu çocukların kötülüğe kayması halinde onlardan önce hesabının bizden sorulacağına inanıyor olmamız lazım. Bir hasane asla dua kelimesini arızlarına almasınlar. Beddua halinden bir kiracı varsa apartmanda onun kiracı olarak o evden de çıkarsınlar. Bir anının bedduası bir apartman vardır çok sinirlendin. Niye sinirlendin hanımefendi? Yarım saatleri bu programı sana izlettirmiyorlar. Çok bir iş oldu. Çocuğu izle. En güzel program çocuk işte. Bak neler gidiyor? Aynı taklayı mı taklıyor? Taklayışı bu da takla atıyor. Konuşuyorsa bu da konuşuyorlar. Allah bizi sadece kumanda memuru olarak yaratmıyor. Düğmeye basıyorsunuz. Bu çocuğun oluyor. Düğmeye yatırdık. Düğüne basıyor, su düğüne Biz yarın Allah'tan korkan, insanlığı güzel, ahlaklı, iffetli, eli güvenli, beli güvenli çocukların babası olmak veya şerrinden Allah'a sığınılacak çocukların babası olmak seçeneğiyle karşı karşıyayız. Evet, Nuh Aleyhisselam da çocuk yetiştiremedi. Ama Allah'ın şahitliğiyle o kalbi rahat girdi. Babalığını yaptığı için uzun şimdiydi. O kadar yaptı ki babalığını 900 sene üzerine bile yavrum diye yine nasihat etti. Kur'an'da da örüyoruz. Anne demek, baba demek sabır taşı demektir sapreteceksin. Hatta sinirinden ağlaman gerekiyorsa odaya kapanıp başım ağrıyor diyeceksin. Yorganın altında ağlayacaksın. Şeytanı güldürtmemek lazım. Çünkü şeytan biz çocuğa karşı başarısız oldukça mutlu oluyor. Biz saprettikçe de, de mutlu oluyor. Anneler, babalar dün çocuk olan anneler, babalar Tavurlarınız şeytanı mı memnun ediyor, meleklere mi memnun ediyor, bunu iyi düşünmek zorundayız. Allah umduklarımızdan güzel çocukların anneleri, babaları olmayı hepimize nasip etsin.